51. İkinci cilt 33. Mektup. Bu mektup Muhammed Salihi Gülabiye yazılmış olup sevgilinin her işi sevileceği, hatta sevgilinin eziyetleri iyiliklerinden daha tatlı olduğu ve hamdin şükürden daha üstün olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli kardeşim, Mevlana Muhammed Salih. Biliniz ki sevilen sevenin gözünde, hatta aslında her zaman ve her halinde sevgilidir. İncitirse de sevilir, iyilik ederse de sevilir. Sevmek nimetiyle şereflenenlerin, sevmenin tadını alanların çoğu. Sevgilinin iyiliklerine kavuşunca sevgileri artar yahut incitmesinde de iyiliğinde de sevgileri değişmez halbuki sevenler içinde pek azı vardır ki sevgilinin incitmesi sevgilerini arttırır bu en kıymetli nimete kavuşmak için sevgiliye hüsn-i zan etmek iyimsemek lazımdır hatta Sevgili, bıçağını sevenin boğazına dayasa ve her uzvunu parça parça etse, seven, bunun kendi için hayırlı olduğunu bilmeli, bunu büyük iyilik ve saadet görmelidir. İşte böyle hüsn-i zan ele geçerse, sevgilinin hiçbir hareketi çirkin gelmez ve muhabbet-i ile şereflenir. Arada hiçbir sıfat, hiçbir nisbet, Hiçbir itibar, kayıt, bir bakımdan olmaksızın, yalnız Zât-ı kendisini sevmek, Habîb-i Rabbil alemine, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mahsustur. Böyle sevmekle şereflenenlere, sevgilinin verdiği elemler, iyiliklerinden daha çok lezzet verir ve ferahlandırır. Sanıyorum ki bu makam, Rıza makamından daha üstündür. Çünkü rıza makamında olan sevgilinin yaptığı elemi çirkin görmez. Bu makamda ise elemden lezzet almaktadır. Mahbubun cefası arttıkça sevenin ferahı ve sevinci artmaktadır. Bu ikisi birbirine benzer mi? Sevgili sevenin gözünde belki aslında her zaman ve her halde sevgili olduğu için sevenin gözünde belki aslında mahbub olur her zaman ve her hareketinde methedilir hamd olunur seven onun elemini de nimetini de hep met eder bunun için sadık olan aşıkların elhamdülillahi rabbil alemin ala külli hal demeleri doğru olur Sıkıntılı ve neşeli zamanlarında hep hamdeden hamitlerden olur. Hamdetmenin şükretmekten daha kıymetli olmasının sebebi belki de budur. Çünkü şükretmekte sevgilinin nimetleri göz önündedir ki sıfatlarından hatta işlerinden meydana gelmektedir. Hamd ederken ise sevgilinin hüsn-i cemali yani kendisi göz önündedir. Yani zatı da sıfatları da işleri de nimetleri de elem vermesi de hep sevilmekte met olunmaktadır. Çünkü Allahü Teala'nın verdiği elemler nimetleri gibi güzeldir. Görülüyor ki hamt sena etmenin övmenin en üstün şeklidir ve hüsn-i cemali en toplu olarak göstermektedir. Sevinç halinde de. Sıkıntı halinde de hamd edilmektedir. Şükr ise, nimet zamanlarında olup, devamlı değildir. Nimet kalmayınca, ihsan bitince, şükür de kalmaz. Sual Bazı mektuplarda, rıza derecesinin, sevmekten ve sevgi derecesinden üstün olduğunu bildirmiştiniz. Şimdi ise, sevmek makamının, rıza derecesinden üstün olduğunu söylüyorsunuz. Bu iki söz arasını bulmak nasıl olur? Cevap Şimdi bildirdiğimiz muhabbet makamı, o mektuplarda yazmış olduğumuz muhabbet makamından başkadır. O sevgide az da olsa, çok da olsa, başka bağlılıklar ve görüşler de vardır. O sevgiye de her ne kadar muhabbet-i diyorlar, ve yalnız kendisini sevmektir biliyorlar ise de, yalnız zata kendine sevgi değildir. Çünkü, o sevgi makamında bulunan bağlılıklardan başka şeyleri de görmekten kurtulamıyor. Bu makamda ise, hiçbir bağlılık, hiçbir başka görüş yoktur. Bazı mektuplarda, rıza makamının üstünde ancak, peygamberlerin sonuncusuna, aleyhi ve aleyhim ve alâ ali Küllenin selatu vesselam yol vardır. Başka kimse buradan ileri geçemez demiştik. Her şeyin doğrusunu, özünü Allahü Subhanahu bilir. Şunu bilmelidir ki herhangi bir şeyin zahire, nefse, bedene çirkin gelmesi batının kalbin beğenmemesi demek olmaz. Görünüşte acı olması Hakikatte tatlı olmasına mani olmaz. Çünkü olgun olan bir ârifin şeklini, görünüşünü herkes gibi bırakmışlardır. İnsanlık sıfatlarını ondan almamışlardır. Böylece onun kemalini başkalarının gözünden örtmüşlerdir. Dünyanın tecrübe, imtihan yeri olmasını sağlamışlardır. Doğru yolda olan ile yoldan çıkan birbirine karışmakta benzemektedir. Kamil olan arifin, görünüşü ve şekli yanında, içi ve özü tıpkı bir insanın üzerindeki elbisesine bağlılığı gibidir. İnsanın kıymeti yanında elbisenin ne kıymeti vardır. Onun suretinin hakikati yanındaki kıymeti de böyledir. Cahiller, arifin suretini daha gibi görür. Kendi hakikatsiz, össüz suretleri, görünüşleri gibi sanır. Bunun için bu büyükleri inkar eder, inanmazlar. Bunlardan istifade edemez, mahrum kalırlar. Allahü Teala doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem izine yapışanlara selamet versin. Amin. Yukarıdaki mektup, Vehhâbilere tam bir cevap vermektedir. Fethülmecid adındaki Vehhâbi kitabının birçok yerinde, mesela 503. sayfasında diyor ki, Peygamberden hatta her diriden istişfâ etmek, yani dua istemek caizdir. Ölüye de dua edilir. Fakat ölüden dua istemek yasak edilmiştir. Allahü u Teâlâ, işitemeyenden ve cevap vermeyenden istemek şirk olur buyurdu. Ölüler ve uzakta olanlar işitmezler ve cevap vermezler. Eshaptan ve alimlerden hiçbiri peygamberlerin aleyhimus salavatü ve teslimat, kabrine gelip bir şey istemediler diyor. Bu sözlerin yanlış ve iftira olduğu, İkinci kısmın 17. maddesinde vehabilik nedir bahsinde uzun yazılıdır. Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslümana nasihat kısmında da misaller ve vesikalar ile ispat edilmiştir. Eshab-ı kiramın hepsi bütün evliyadan daha yüksek idi. Hepsi zat-ı ilahinin sevgisine kavuşmuştu. Allahü Teâlâ'nın kaza ve kaderinden razıydılar. Başlarına gelen acı, sıkıntılı şeylerden de zevk alırlardı. Bunun için kendilerine sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için ölüden de diriden de dua, şefaat istemezlerdi. İbadete, cihada, çalışmaya mani olacak hastalıktan şifa için dua ederlerdi. Hazretü Ömer Osman ve Ali ve Hasan Hüseyin, radıyallahu anhum şehid olurlarken Allahü Teala'nın bu takdirinden zevk aldıkları için Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ruhundan yardım istemediler. İsteselerdi Rasulullah elbet işitir, dua ile veya kendisi hemen kurtarırdı. Kabirde işittiğini Hadis-i şerifleri bildiriyor. Vefatından sonraki mucizelerini de eshabı kiram haber veriyor. Allahü Teala kullarına acıdığı zaman peygamberlerini aleyhimüsselavatü ve teslimat ve evliyasını tanımaları için ve bunlara inanarak, severek, saygı göstererek feyz almaları, saadetete kavuşmaları için mucize ve kerametler yarattı. Eshab ve tabiin zamanlarında kalpler temiz, parlak olduğu için müslümanlar evliyayı hemen anlıyor, feyz alıyorlardı. Keramet yaratılmasına lüzum kalmıyordu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem zamanından uzaklaşınca bid'atler, fısk, fucur artarak zulmetleri, kalpleri kararttı. Evliyasını tanıtmak için Bol kerametler yarattı. Ancak kullar, böylece gafletten uyanıp, evliyadan feyz alabildiler. Bir veliği de kerametin çok görülmesi daha yüksek olduğunu bildirmez. Şunlar kim? Burada gönüller yapar. Zekatını verir, hem fakire bakar. Alışta verişte sünnete uyar. İslamiyeti gözeten eller yanar mı? Heva ve hevesten kendini kurtaran, Allah korkusundan benzi sararan, Namazın dünyada tadını alan, Secdeye bükülen beller yanar mı?